Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyulunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.